Açık dergi. 95.0 Açık Gadyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz 19 Nisan 2022 tarihli yayınımız bu. İstanbul Kültür Sanat Fakfı'nın kültür politikalı Çalışmaları kapsamında hazırladığı son raporu konuşacağız. Kültür Sanat dünyasında toplumsal cinsiyet düşük. Üst başlığıyla bu konuda tartışmalı konular yapısal sorunlar ve çözüm önerilerine bakan hayli kapsamlı bir çalışma geçtiğimiz haftalarda e, ayrıntı ile kamuya kamuyla paylaşılmış vaziyette. Evet, bu akşam yayında İKS ve Kütüb Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve bu seneki raporu hazırlayan akademisyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve e, Açık Karyo programı olarak da hatırlayanlar vardır belki <gülüyor> Profesör Doktor Itır Erhart bizlerle beraber hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, Türkiye'de yaratıcı sektörlerin nasıl daha eşit, adil ve kapsayıcı hale gelebileceğini e, hale gelebileceğini ele alan çok kıymetli bir çalışma önümde duruyor. E, Hayli e, ciddi sayıda e, veriyi bizlere sunuyor ve çözüm önerilerini de derliyor. Bu e, 10. raporu İstanbul Sanat Kültür Sanat Vakfı'nın kültürel politikalı çalışmalarının e, rapora bir an önce geçmek istiyorum ama e, önümdeki basın bülteninin üst başlığında bunun 10. rapor olduğunu da e, görüyorum. E, Dilek olay aslında kültürel politikaları e, alanında önde giden e, öncü olan kod, e, kurumlardan biri olduğu için İKSV belki bu 10. yıl vurgusuyla başlarız e, diye düşündüm. Özlem Hanım ellerinize e, sağlık 10. yılı geride bırakırken özellikle. Çok teşekkürler, sağ olun. Estağfurullah diyerek başlayayım. Öncülükten ziyade aracılık etmeye çalışıyoruz. Yani İKSV'nin de bir yandan bu sene 50. yılı, yarım yüzyıl dile kolay, 50 yıldır var olan bir kültür kurumu. Dolayısıyla bu alanda yaptığımız her şey bir yandan da bizim sorumluluğumuz. Yani kültüre erişimi, katılımı ve hatta katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla tüm bu çalışmaları yürütüyoruz ve 10. rapora ulaştığımız için de hem şanslı sayıyoruz kendimize hem de daha gidecek yolumuz var diyorum. Evet aynen öyle gidecek yol çok fazla bir yandan e, yolun uzunluğundan ziyade yöntem de aslında bir manada zaman kaybı olarak görülebilecek e, kimi müddetler talep ediyor çünkü az evvel söylediğiniz gibi tüm bu e, bugüne kadar aslında İKSEV'nin kültür raporları, kültür politikaları raporlarının başlıklarına bakınca hep e, katılımcılığın ön plana e, geçirilmesi gereken konular olduğunu da görüyoruz bunun. Dolayısıyla e, dünyanın hızından bir adım e, geriye gidip genel manzarayı e, tespit etmeye, e, genel manzaranın fotoğrafına çekmeye e, çalışan raporlar oluyor bunlar. E, eklemek istediğiniz varsa tekrar size bırakayım Özlem Hanım. Çok teşekkürler gayet net özetlediniz. Hep birlikte daha eşit, daha kapsayıcı bir ekosistem yaratmak üzere çalışıyoruz. Bütün araştırmalarda hep kültür hakkı üzerinden, kültürel demokrasinin gelişimi yolunda düşünüyoruz. Ama her seferinde de farklı bir konuya, farklı bir konuyu oda alıyoruz. Son, bir önceki yani geçen yıl yayınladığımız raporda ekolojik dönüşüm fikri üzerine tartışmıştık. Sizle de sohbet etmiştik. Aynı dönüşüm fikrini bu sefer toplumsal cinsiyet perspektifinden ele aldık. Bu iki raporun arka arkaya gelmesi tesadüf değil bu anlamda. Bu 10. rapor. Özellikle toplumsal cinsiyeti uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz toplumsal cinsiyet konusunu, toplumsal cinsiyet eşitliğini kültür politikaları perspektifinden tartışmaya açabildiğimiz için e, mutlu hissediyorum kendimi. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Evet peki Itır bu noktada sözü vermek istiyorum. Bu perspektiften yaklaşılırken bu raporu oluştururken siz ekibi koordine eden isim oldunuz. Genel olarak aslında ne türden zorluklar çıktı kötü politikalarından toplumsal cinsiyete bakarken neleri belki dışarıda bırakıp neleri öne çıkarmak kararlarını aldığınız süreçte? Çok çok teşekkürler. Öncelikle Açık Radyo programcısı olduğumu hatırlattığınız için çok heyecanlandım siz bunu söylediğinizde. Evet şimdi çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz tabii. Yani diyorsunuz ki Türk kültür, sanat ekosisteminde toplumsal cinsiyet eşitliği o kadar büyük bir başlık ki. Ee, ve bir araştırmayı e, tasarlarken mutlaka tercihler yapmanız gerekiyor. Yani nasıl bir yöntemle e, neye bakacağız, e, evreni nasıl belirleyeceğiz? E, biz e, üç e, ana başlıkta e, bakmaya karar verdik. Yani üç e, sektör odağında e, sinema, tiyatro ve müziği aldık. E, bunu nasıl aldınız derseniz, ee, en fazla istihdam sağlayan 3 e, alana e, bakalım dedik e, ve İKSV'nin de e, tabii odağında olan 3 e, alada e, bakalım dedik. E, bunun yanı sıra peki nasıl bakacağız? E, orada da tabii e, akademisyen e, bakış açısıyla önce bizden önce dünyanın neresinde kim neler yapmış, e, bütün o raporları inceliyorsunuz, e, nasıl bakış açıları getirmişler, ne eksik kalmış e, ve bütün bu tartışmalar aramızda e, uzun uzun yaptığımız tartışmalardan sonra da e, e, karma bir yöntem belirledik. Yani nitel ve nicel e, veri toplamaya karar verdik. E, 18 e, yarı yapılandırılmış e, görüşme yaptık. E, bunun yanı sıra e, anket çalışması yaptık. E, ve bir de e, LGBT artı sanatçılarla e, odak grup e, görüşmesi yaptık. E, topladığımız bütün verileri e, karşılaştırmalı olarak e, analiz ettik. E, onun yanı sıra bir de benim çok sevdiğim e, bir hoşluk da ekledik rapora. E, sahadan hikayeler topladık. E, bu hikayeleri toplarken de e, benim Bilgi Üniversitesi'ndeki e, öğrencilerimle e, birlikte çalıştık. E, i̇yi örnekler, e, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan e, sergiler, oyunlar, platformlar e, onları da e, o hikaye Ailede de toplayıp e, kutucuklar halinde raporun içine yerleştirilir. Evet, az evvel genel bir fotoğraf çekmek dedim. Kültür, sanat e, alanının, ekolojisinin diyelim ekosisteminin ya da sektörünün... ...bunları da e, allandırmak ayrıca problemli e, günümüzde. Başka bir raporun konusu hiç şüphesiz. Bu fotoğrafı e, çekerken, evet bir yandan aslında... E, veri e, odaklı bir kültüre de katkıda bulunuyorsunuz bir yandan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gönülünün artırılması zaten başat hedefi bu raporun dediğimiz gibi ama hikayeleri e, öne çıkarmak da e, bir hayli başka bir nasıl söyleyeyim rota e, ya da rotasyon veriyor gibi yani evet manzara belki çok iç açıcı değil e, bunu ne kadar öne çıkarsak az ama e, sıfır noktasında da değiliz diyorsunuz galiba ne söylersiniz acaba bu yorumum hakkında Hı? Ee, yani kesinlikle sıfır noktasında değiliz. Ee, çünkü düşündürseniz, hani Açık Radyo da çok uzun yıllardır e, aktarıyor bu hikayeleri. E, feminist hareket var ve her alanda var. E, ve e, çok büyük mücadeleler verildi, veriliyor. Hem farkındalığa yönelik hem de e, tabii politika e, değişikliğine yönelik e, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, e, akademisyen e, kurum bir arada çalışıyor. E, kültür sanat özelinde e, elimizde net bir veri yoktu. E, yani burada hani e, hepimizin bildiği yani veriler olmadığı zaman e, konuşmamız ve politika üretmemiz çok zor. O yüzden e, biz e, ne var e, bir onu görmek istedik. Tabii, e, e, bulguların bir kısmını tahmin edebiliyorsunuz yani her araştırmaya çıkarken çünkü e, özellikle de içinde bulunduğunuz ekosistemlere bakıyorsanız e, öngörüleriniz tahminleriniz olabiliyor ama yine sizi hem iyi anlamda e, hem de olumsuz anlamda şaşırtan e, bulgular e, karşınıza çıkıyor e, iyi anlamda şaşırdığınız e, bulgular da oldu tabi. Evet biraz aktarır mısınız zahmet olmasa ve inceltsem? Aa, tabii tabii, seve seve. Ee, mesela e, e, oradan başlayayım isterseniz. Olumlu anlamda nelere şaşırdık? Ee, e, taciz mobbing ile ilgili e, sorular sorduk. Ayrımcılık, taciz, mobbing. Ee, evet, beklediğimiz gibi e, yani yüzde 50 e, civarında e, kültü sanat e, profesyonelinin e, meslek yaşamlarının bir döneminde bir şekilde ayrımcılığa, e, tacize, mobbinge maruz bırakıldığı ifade edildi. Fakat ee, önemli bir kısmı e, böyle bir durumda nereye gideceğimi biliyordum dedi. E, bunu daha detaylı anlamaya çalıştık. E, ve çoğu platformların, yani susma bitsin gibi platformların, e, oyuncular sendikasının, e, buralarda kurulan alt komisyonların, e, gönüllü avukatların, e, onların desteğinin altını çizdi. Ee, ve hem kendi yaşadıkları olaylarda e, hem de e, başka bir e, sektörde başka bir arkadaşlarının başına geldiğinde e, ne yapacaklarını bildiklerini e, bilmedikleri belki kafa karışıklığı yaşadıkları dönemlerde de e, gönüllü avukatları nerede bulacaklarını bildiklerini ifade ettiler. Bu da bu alandaki mücadelenin çok olumlu sonuçlarını görmeye başladığımızın bir işaretiydi ve bizi çok mutlu eden bulgulardan bir tanesiydi mesela. Evet toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin hey, kültürün de e, yükselişi dediğiniz gibi bunun da e, temelde e, büyük bir e, mücadelenin ve e, dayanışmanın sonucu e, olduğu yorumuna biz de yüzde yüz katılıyoruz hakikaten. E, ama yine de tabi bulguları e, da konuşalım genel manzara hı hı, tabi, tabi, tabi. nasıl gözüküyor sizden mücadele tabii. Tabii tabii. Biz soruyu biraz farklı bir yerden sormaya çalıştık. Yani içinde bulunduğunuz sektörde, ekosistemde kadın olmak ne demek yerine erkek olmamak, heteroseksüel bir erkek olmamak gibi bir yerden sorduk. Yani avantajlı olan durumunda olmamak nasıl diye sorduk. Hem ankette hem de derinlemesine görüşmelerde. E, ve e, katılımcıların e, önemli bir kısmı tabii kadın olmanın e, ikinci olmak, e, işte destekçi olmak, e, sürekli bir e, akıntıya kürek çekme halinde olmak, kendini ispat etme çabasında olmak e, olduğunu aktardı. Yani kadın olmanın, e, daha doğrusu e, heteroseksüel bir erkek olmamanın e, yaşattığı dezavantajlara değindiler. E, sonrasında e, çok net bir e, cinsiyete göre e, iş bölümü olduğu e, sektörde bu karşımıza çıktı. E, bunu mesela teknik alanlar e, konusu geldiğinde e, bu kurgu da olabilir, ışık da olabilir, ses de olabilir. E, bu alanlarda kadınların neredeyse hiç kendilerine yer bulamadıkları, bu alanların halen çok erkek alanlar olarak görüldüğü, bunun çok altı çizildi. Ee, ve tabii e, yönetici pozisyonlar e, ya da e, tırnak içinde söyleyeceğim otorite pozisyonları. Da. Yani e, yönetmenlik olabilir, e, orkestra şefliği olabilir, e, bir kültür sanat kurumunun e, yöneticisi e, olmak olabilir. E, buralarda e, neredeyse hiç e, kadınlar e, yok e, ve bunu tabii derinlemesine görüşmelerde daha detaylı anlamaya çalıştığımızda e, halen toplumsal cinsiyete dair ön kabullerin şartlanmalarının burada etkili olduğunu gördük. Yani e, işte kadınlar duygusaldır, e, iyi yönetici olamaz, e, kadın anne olduğunda bakalım seyahat edebilecek mi gibi e, toplumsal cinsiyet temelli e, beklentilerin ve ön kabullerin e, kadınların e, bazı alanlarda e, kendilerine yer bulmalarını e, çok zorlaştırdıklarını gözlemledik. Bunun yanı sıra kadınların kendi aralarında da eşit olmadığı tartışıldı. Hep tartıştık hani hem görüşmelerde anket sorularında da bu çıktı. Çünkü mesela sahnenin önünde olmakla arkasında olmanın çok farklı olduğu, sahnenin arkasında olanın çok daha dezavantajlı oldu. Böyle bir yerden raporda kesişimselliği tartıştık. Yani dış görünüşten, sosyoekonomik duruma, cinsel yönelimden etnik kökene kadar çoklu dezavantajların altı çizildi. Raporda bu bulguları da tartıştık. Yani kadınlar da kendi aralarında eşit değil. Ee, öte yandan e, kadınların yaşadığı e, zorlukları, e, ayrımcılığı, e, tacizi, e, LGBT'i artı e, kötü sanat çalışanlarının e, katlanmış olarak e, yaşadığı e, ve e, o cinsiyet rollerine, beklentilerine sıkıştırılmış e, rollerde e, kendilerini sürekli e, bulmak zorunda bırakıldıkları. E, burada tabii e, senaryolardan e, oyunlara. Ee, çok e, hani o kalıpların dışında e, farklılaşmış e, kişileri görmediğimizi e, vurguladılar. Kısaca böyle özetleyebilirim ama sizin daha detaylı sorularınız varsa seve seve. Evet süremizde kısıtlı olduğu için belki bu çizilen manzaranın üzerine raporun kendi bulgularından hareketle sıraladığı e, önerileri belki anmak lazım. Daha sonra belki e, geri döneriz bu konuya. Ben belki şöyle bir yerden e, bu konuya gizgah yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu evet manzarayı değiştirmek için ya da sizden alıntı yaparsam daha eşit bir kültü sanat yapabiliriz. E, ekosistemine e, ulaşmak için asta kültür e, kurumlarının e, elinin taşın altına koyması ve süreyen bir e, süreyen bu mücadeleye dahil olmaları gerekiyor benim gene olarak rapordan e, Anladığım bu e, Tabii ki şeyde dışarıda bırakmamak lazım yönetimsel seviyede yani hükümet seviyesinde e, başta kimi garantilerin e, sağlanmasını hı. bir zorunluluk olarak teslim ettikten sonra bunu hı hı. E, söylüyorum ama galiba aynı ki sanat alanının belki e, önce olması da e, beklenmeli e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum Uttar ya da Özlem Hanım ne söylersiniz bu konuda? Hı, e, yani ben başlayabilirim. E, i̇sterseniz Özlem'de e, benim bıraktığım Tabii. yerden çünkü kurumsal şapkasıyla devam eder. Tabii. E, şöyle e, yani bir e, daha eşit, e, daha adil, daha kapsayıcı bir e, ekosistem için e, ekosistemin bütün paydaşlarının e, birlikte çalışması gerekiyor. E, ya bu ekosistemin paydaşları arasında e, kurumlardan izleyiciye, e, işte medya çalışanlarından e, prodüktörlere e, çok sayıda e, farklı e, kişi var e, ve her birimizin e, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz e, gerekiyor. Ee, şöyle mesela kısa e, bir e, örnek üzerinden aktarabilirim. E, eğer siz e, dizilerde, oyunlarda sürekli belli cinsiyet rollerine sıkışmış e, kadınlar, e, sürekli anneliğiyle ön planda, e, işte e, aşk için e, hayatından, kariyerinden her şeyden vazgeçmeye hazır, e, yalnızca dış görünümüyle kendini tanınmayan e, görürseniz, bir süre sonra o cinsiyet rolleri daha da pekişmiş olarak karşımıza çıkar. O yüzden bu cinsiyet rollerini yeniden üretmeme görevi mesela senaryoyu yazanlara düşüyor ya da o senaryoların toplumsal cinsiyet perspektifinden bir gözle elden geçirilmesi gerekiyor. E, setlerde e, belli kuralların e, e, ya yani burada e, ayrımcılık şudur mobbing budur, taciz budur ve biz bu alanda e, burada hiçbir şekilde e, tolerans gösteremeyiz. E, eğer karşılaşırsanız da gideceğiniz yer şurasıdır gibi e, tüm yapıların e, bu konuda üzerine düşeni e, gerçekleştirmesi gerekiyor. E, Tabi bir başka paydaş da kütüphanat e, e, liseleri Güzel Sanatlar Liseleri, Akademi e, buralarda da e, cinsiyetçi, e, homofobik, transfobik e, söylemden arınmış, e, daha kapsayıcı bir e, eğitim anlayışının e, yerleşmesi gerekiyor. O yüzden hani tüm paydaşlarımızla e, dönüşürsek e, ancak e, daha eşit, daha adil, daha kapsayıcı bir ekosistem içinde hep beraber yer alabiliriz diyeceğim ve e, kurumsal tarafta e, Özleme bakıyorum şimdi. Özlendim sen neler eklersin? Ben de şunu ekleyebilirim. Yani yaratıcı sektörlerin, ister sektör diyelim, ister evren, ister dünya diyelim, kültür sanat dünyasının olağanüstü bir iletişim potansiyeli var. Ve burada dikkatini çektiğimiz, gündeme getirdiğimiz konularla beraber izleyicilerimize de etki etme ve bir dönüştürücü rol oynama gücümüz var diye düşünüyorum. Burada yaratılan her şey hem senaryolardaki değişim hem kurumsal yapılardaki değişim izleyiciyi de daha fazlasını talep etme konusunda cesaretlendirecek. Bunu çok önemli buluyorum. Bu büyük bir güç. Buna ek olarak da tabii kurumsal yapılar içinden baktığımızda da hem bu farkındalığı görmek, yaratmak hem de politika metinleri oluşturarak elimizi taşın altına koymak dedik. Biz mesela raporla eş zamanlı olarak... Kurum kültürümüzde bunu nasıl ele aldığımızı gözden geçirdik. Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği politikasını web sitemizden yayınladık. Daha da çok yapılacak şey var. Bunun ilham olmasını, diğer kültür kurumları da, da motive etmesini bekliyoruz. Ve buradan yola çıkarak birlikte çalıştığımız yerel yönetim paydaşları, merkezi kurumlar, kamu otoritelerini de cesaretlendirmek. Bu süreci ele ele götürme konusunda tartışmaya davet etmek istiyoruz. Evet geçen raporu az evvel almıştınız. Yani söyleşimizin başında e, yani ekoloji ve ekolojik kriz e, bağlamında e, bize bekleyen, de, talep etmemiz ve aynı anda da inşa etmemiz gereken e, dönüşüme e, vurgu yapmıştık. Aynı e, hat aslında burada da e, devam ediyor ve burada belki e, örgütlenmek kısmının da altını çizmek lazım. Örgütlenmek ve dayanışma aldarı oluşturmak yani... E, Cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı alınabilecek aksiyonlarda önerilerin ilk üçünde e, yer alıyor. Bunu da çok çok önemsiyorum. E, çünkü hakikaten e, uzun olarak e, tarif ettiğimiz bu yolun daha eşit bir kültür sanat ekosistemine e, giden yolun önemli e, paylarından birisi de bu meselede yüksek sesle e, konuşmak ve aslında bu ortak dertler üzerinden bir... E, örgütlenmeye gitmek yani ortaklaşmak diye de düşünüp ufak bir vurgu yapmaya ihtiyacı hissettim. Bilmiyorum ne söylersiniz? Ben bir de şöyle bir katkıda bulunmak isterim bu söylediğinize. Dayanışma dediniz. Evet örgütlenme kesinlikle çok önemli bir adım. Bir de sektörün içinde dayanışmayı geliştirmek için düşünmeye devam etmek. Yine raporun önerileri arasında yeni kaynaklar geliştirilmesi ve finansmana erişim imkanlarının artırılması başlığı var. Bu çok önemli bir bir başlık. Biz mesela şu anda e, harıl harıl Avrupa Kültür Vakfı'nın Dayanışma Kültürü Fonu desteğiyle oluşturduğumuz müzik işbirliğiyle hayata geçireceğimiz tek seferlik bir finansal destek mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Amacımız da pandeminin etkilerinin en yoğun şekilde hissedildiği müzik sektöründe e, gelir kaybına uğrayan kadın emekçilerin yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak. E, tek seferlik olması e, değil, bunların sürdürülebilir olması ideal ama tek seferde olsa bunun önemli bir e, en azından e, destek olacağını, cesaret vereceğini düşünüyoruz. Buna benzer e, dayanışma fonlarını da e, geliştirmek için konuşmaya devam etmemiz lazım. Evet, söyleşi sonlandırmazdan önce Utan e, hanıma tekrar söz vermek istiyorum. Sizin Hı -hı. E, öne çıkarmak istediğiniz vurgular var mı acaba? Eğer Hı -hı. yoksa podcast serisi de başlıyor. O da çok heyecanlı. E, Özde hanımdan Hı -hı. kısaca onu da aktarmasını rica edeceğim. Evet, yani öncelikle size de çok teşekkür etmek istiyorum çünkü ifade ettiğimiz gibi bunu konuşmak ve farkındalık ilk adım. Yani çoğu zaman Aa, keşke bilseydim böyle yapmazdım, böyle bir içerik üretmezdim, ifade kullanmazdım diyebiliyor karşınızdaki. O yüzden konuşmaya başlamak, tartışmak, paylaşmak en kritik adım. Benim naçizane ricam olacak. Yani rapora lütfen bakın, bulgulara bakın, konuşun, tartışın. Eğer bizim verebileceğimiz herhangi bir destek olursa her zaman buradayız. Konuşmaya, paylaşmaya, anlatmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. iksv.org'da herkesin erişimine açık olduğunu da söyleyeyim raporun. Özlem Hanım. Ee, çok teşekkürler. Evet, buradaki önerileri, tartışma konularını sektörün geneline yaymak için e, aynı geçen yılki raporun devamında yaptığımız podcast serisi gibi yeni bir seri üzerinde çalışıyoruz. Bundan da çok heyecanlıyız. Geçen yıl bizim için öğrenme süreciydi. Sevgili İtos Şener'le birlikte gerçekleştirdiğimiz seri. Bu senede 10 bölümlük bir seri gelecek. Yine kültür sanatının farklı disiplinlerinden, kültür yönetimi alanlarından seslere kulak vereceğiz. Buradaki tartışmayı ileriye taşımak ve derinleştirmek istiyoruz. Umarız çokça dinleyiciye ulaşırız. Umarız etkileşim almaya devam ederiz bu konuda. Çok teşekkür ediyorum ben de yayına katıldığınız için ve ellerinize sağlık hep birlikte ancak bu e, yolu kat edebiliriz sizin de defaatle de uyguladığınız gibi bu söyleşte. Evet, İstanbul Kültür Sanat Fakfı'nın kötü politikaları çalışmaları kapsamında hazırladığı Kültür Sanat Dünyası'nda toplumsal cinsiyet başlıklı rapor vesilesiyle Özlemeci ve Itır Erhat bir araya geldik. Raporun tamamını az evvel de söylediğim gibi İKSV.org adresinden dileyen herkes ulaşabilir. Biz de raporu dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz açık yayınından.